İyi bir komşu nadiren gördüğünüz bir İyi bir komşu evinde hayvan beslemeyen bir aile midir? İyi bir komşu daha yeni taşınmış bir İyi bir komşu sizin aynı gazetemi okur. İyi bir komşu sizin için önemli midir? İyi bir komşu sizden daha yavaş mı yoksa daha hızlı mıdır? İyi bir komşu size her şeyin eskiden nasıl olduğunu mu hatırlatır? İyi bir komşu asla şikayet etmeyen birisi midir? İyi bir komşu cinsiyetsiz midir? İyi bir komşu duvarın ardından gelen alçak sesleri dinlerken sizi evinizde hissettiren birisi midir? İyi bir komşu, kız arkadaşı için yemek hazırlarken şarkılar mırıldanan aşık bir kadın mıdır? İyi bir komşu, hemen yanı başınızdaki eşsiz adam mıdır? İyi bir komşu, güçlü sinyali olan kablosuz internetini şifresiz kullanan biri midir? İyi bir komşu, hiç parti vermemiş biris midir? İyi bir komşu, sizinkinden daha geniş bir aileye sahip bir midir? İyi bir komşu müzik dinlerken kulaklık mı takar? İyi bir komşu mülkünü korumak için silah bulunduran birisidir. İyi bir komşu sizden daha zengin mi yoksa daha yoksul mudur? İyi bir komşu sizden farklı bir ritim duygusuna sahip ve daha yaşlı birisidir. Mesela orada pikap çalarken siz kablosuz mu takılıyorsunuz? İyi bir komşu sizi rahat bırakan birisidir. İyi bir komşu siz tatildeyken mektuplarınızı toplayan birisidir. İyi bir komşu sadece duygu yüklü bir çocukluk anısı mıdır? İyi bir komşu yeni taşınıp gitmiş birisi midir? İyi bir komşu komşu bir ülkeden midir? İyi bir komşu nadiren dışarı çıkan yaşlı bir dul mudur? İyi bir komşu 5 yaşındaki çocuğunuza bakmaya istekli midir? İyi bir komşu arabasının arkasında sınırları kapatın yazan birisi midir? İyi bir komşu biriktirdiği tuhaf şeyleri penceresinin önüne dizen biri midir? İyi bir komşu siz size yemek yapar mı? İyi bir komşu benzer bir mağaza zincirinden alınmış, sizinkinin neredeyse aynısı bir koltuğa oturarak sizinle aynı kanalımı izler. İyi bir komşu bitişikteki kapalı perdelere düşen bir gölgeden mi ibarettir? İyi bir komşu ince zevkleri olan birisi midir? İyi bir komşu defalarca anlattığınız bir öyküyü her seferinde sabırla dinleyen birisi midir? İyi bir komşu aydatı yeniden arttırmak isteyen apartman yöneticisine karşı yazılan dilekçeyi imzalar mı? İyi bir komşu ayakkabılarını kapının dışında bırakan biri midir? İyi bir komşu sizin gibi yaşayan birisi midir? İyi bir komşu istemek çok şey mi istemektir? İyi bir komşu korkmadığınız bir yabancı mıdır? İKSV tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Biyeneli İyi bir komşu başlığı taşıyor. 16 Eylül 12 Kasım 2017 tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenleniyor. Ee, i̇şte biraz önce size aktardığım metin yani iyi bir komşunun kim olduğuna dair Sorular Biyenelin küratörleri Ingar Drakset ve Mihail Elmgren tarafından kaleme alındı. Ve 7 Aralık sabahı Salon İKSV'de düzenlenen basın toplantısında yaşları 8 ile 84 arasında değişen tam 40 katılımcı teker teker sahneye çıkarak bu soruları Türkçe ve farklı dillerde sordular. Demek ki İstanbul Biyeneli Tüm bu soruları gündeme getirmeye çalışıyor. E, toplantıda konuşan Michael M. Green ve Ingard Rakset şöyle de dedi. İyi bir komşu, yani onların biraz önce bu e, gündeme getirdiğim sorulara cevabını söylemek istiyorum. İyi bir komşu ev kavramını farklı açılardan ele alacak. Gündelik deneyimler yoluyla davranış rutinlerinin ve değerlerin oluştuğu bir alan olarak tanımlanan ev, aynı zamanda... Bir aydeyet, bir kök sanmışlık duygusunu ortaya çıkartan bir yer. Bu sergi özel alanlarla ilişkilenen farklı yaşam tarzlarını ve içinde yaşayanlar olarak bizlerin evdeki alanları en iyi şekilde kullanma ve kişiselleştirme biçimlerimizi araştıracak. Böylece evin nasıl da farklı kimliklere dair ipuçları barındırabileceğini ve tarih boyunca kendini ifade etmenin bir aracı olarak nasıl işlev gördüğünü inceleyecek. Bienalin kavramsal çerçevesini küratörler bu şekilde özetliyor. Evet, bir hariçten sanat programındayız. Ben programcınız Çeleng. Ülke gündemi tabii ki hepimiz için çok üzüntü verici. O yüzden bugünkü programı biraz daha e, sade, biraz daha incelikli ayarlamaya çalıştım. Geçen haftaki programda henüz İstanbul Diyanları'nın basın toplantısı düzenlenmemişti. O zaman Biyaner'in küratörleri M. Green ve Drax Set'in sanatsal, küratöryel hatta sesle ilişkili, ses ve müzikle ve performansla ilişkili projelerinden bahsetmiştim. Ve geçmiş yıllarda İstanbul'da yaptıkları projelere yani İstanbul kentine aşina olmalarına yardımcı olan sanatsal faaliyetlerine değme fırsatım olmuştu. Bu hafta artık... Biennial'in basın toplantısı da e, yapıldığına göre Biennial'le ilgili biraz daha bilgi aktarmak ve Elm Green ve Draxet'i biraz daha hariciden sanat dinleyicilerine tanıtmak arzusundayım. Yine onlardan, onların bir performans kaydını dinleyeceğiz programın sonunda. E, i̇lk Seçildikleri zaman yani küratör olarak davet edildikleri zaman Michael Elmgren ile Ingar Draxet ki 1995 yılından beri sanatsal işbirliğini yürüten bir ikili İskandinav kökenliler ve Berlin'de yaşıyorlar. Onlar şöyle bahsetmişlerdi küratör olarak seçilmelerinden. Daha önce 3 defa sanatçı olarak katılma fırsatı bulduğumuz İstanbul Bienniali'nin 15.sinin küratörünü üstlenmekten onur duyuyoruz. Milliyetçiliğin yeniden yükselişine tanık olduğumuz mevcut küresel jeopolitik durumu göz önüne alınca işbirliği halinde yürütülen çabalara ve süreçlere dayalı bir biener hazırlayabilmek bizim için daha da önem kazanıyor. 20 yılı aşkın sürede birlikte çalışan bir sanatçı ikilisi olarak işbirliği yapmak bize doğal gelen bir şey. Bir biener pekala bir diyalog platformu olabilir ve farklı fikirlerin, bakış açılarının Ve toplulukların birlikte var olabileceği bir biçimde yapılabilir demişlerdi. Peki hemen şuna gelelim. Emgreen ve Draxet İstanbullu izleyicilere oldukça aşina isimler. Nereden bu tanışıklıkları? başlıyor ve İstanbul'da yaptıkları daha önceki projeler nelerdi? Onlara kısaca değinmek isterim. Geçen programda çok hızlıca zamanım el verdiği kadarıyla buna girmiştim. Bugün belki biraz daha detaylandırmak mümkün olur. İlk olarak İstanbul'a gelişleri 2000 yılı, o zaman bir araştırma için geliyorlar. Zira 2001'deki İstanbul Bienalinin küratörü Yuko Hasegawa onları yeni bir proje yapmaları için ve kenti daha iyi anlamaları, tanımaları için İstanbul'a davet ediyor. Hatta o dönem ben onların asistanlığını yapmıştım, dolayısıyla o zamana uzanan bir dostluğumuz söz konusu. Bu araştırma sonucunda 2001 Bienalinde modernist yapıları eleştiren, bir e, mekana özgü bir tasarım hayata geçirdiler. Tam da Aya İrini Kilisesi'nin önündeydi bu. pardon. E, Almanya'daki Kunsthalle, yani sanat mekanlarını, sanat kurumlarını örnek alan bembeyaz, yani bu beyaz küp, diye sanat, özellikle güncel sanat kurumlarının o kurumsal yapıları da eleştiri niteliğinde bir yapıyı Aya İrini ile Darphane arasında ki her ikisi de bir ener mekanları olarak da kullanılıyordu. Topkapı Sarayı'nın avlusunda adeta toprağı batık halde inşa etmişlerdi. Yani yarısı toprağın altında kalmış, yarısı da sanki orada bir arkeolojik kazı yapılmış da topraktan yeni çıkartılıyormuşçasına duruyordu. Etrafında pek çok zaten arkeolojik kazılar sonucunda çıkartılmış tarihi eser ve de etrafını çevreleyen Aya İrini gibi 11. yüzyıldan kalma bir kilise, yan tarafta Darphane Topkapı Sarayı gibi tarihi yapılar arasında bu modernist yapının toprağa batık hali özellikle dikkat çekiciydi. E, 2001, Biennial'inden sonra... E, 2005 yaya sergilerinde karşımıza çıktı ikili. Bu sefer Fulya Erdemci ve Emre Baykal Küratörlüğü'nde yine açık alanda, yani yine kamusal alanda bir düzenlemeyle davet edildiler. Oldukça, yine modernist diyebileceğim, oldukça elegan, yine beyaz, bir yapı ortaya koydular. Bu sefer Perşembe Pazarı'nın oradaki Haliç kenarındaki park içindeydi. O dönemde bu alan, bu park oldukça atıl bırakılmış, tekinsiz sayılabilecek, ürkütücü sayılabilecek, kimi çevrelerce gitmekten imtina edilecek bir bölgeydi. O yüzden bir park olarak İstanbulluya çok daha hizmet edemiyordu. Bu dönemde Emgreen ve Traxid kullanım evi, adlı bir yapı ortaya çıkartmışlardı açık mimari tarzında yapılmış bir nevi gece konduydu bu e, tavanı yoktu sadece dört duvardan ibaretti ve penceresinden Haliç manzarasını görmek hatta Süleymaniye Camii'ni izlemek mümkündü Zaten yaya sergileri de genelde bu Karaköy aksındaydı o yıl. 2005 yılından bahsediyorum elbette. Ve de ziyaretçilerin, kentlinin yürürken özellikle yayaların karşısına çıkabilecek evsizlerin gece kalması ya da gündüz kullanmasına açık bir kullanım eviydi yaptıkları. Sonrasında bu ikili Adriano Pedroza Yen Sofman'ın küratörlüğündeki 2011 Biennale'nde Musalı Pazarı Liman sahasındaki Antrepo binası sanata izleyicinin karşısına çıkıyorlar. Bu bienal Felix Gonzalez Torres'in anısına yapılan ve daha doğrusu onun anısına isimsiz untitled olarak adlandırılmış bir bienaldi. orada İsimsiz Rose adlı bölümde ve bu serginin belki de en dikkat çekici çalışmalarından biri olarak Siyah Beyaz Günlük Şek 5 Adlı yapıtları vardı. 2009'da hayata geçirdikleri bir yapıttı bu ama 2011 bir yeninde izleyiciyle buluştu. İş, aşk ve cinsiyet politikaları üzerine inşa edilmişti. Ee, hemen hemen yılın her gününe bir fotoğraf düşüyordu. 364 fotoğraf vardı. Böylece bir nevi e, LGBTİ'lerin e, günlük yaşamlarına dair bir takvim ve günceye dönüşüyordu. E, queer bir dünya Kendi tarifleriyle kullanıyorum. Queer bir dünyanın çoğul aşkla dolu, çelişkili dünyasından kopup gelen fotoğrafik imgeler söz konusuydu. Ve de toplumsal değerlerin nasıl kategorize edilemeyeceğine dair e, yenilikçi oldukça da muzik bakış açıları gerektiriyordu, e, getiriyordu. E, bu Biennale'den sonra... 2013 yılında da bu sefer Galata Rum Okulu'nda hemen Gezi sonrasında Poli Erdemci Küratörlüğü'nde açılan e, İstanbul Biyana'nın da tekrar çalışmalarıyla yer aldılar. Elm Green ve Draxet. Galata Rum Okulu'nun dördüncü katında e, bir sınıfa zaten eski bir okul olduğu için sınıflar sergi alanı olarak kullanılıyordu. Bir sınıfa girdiğiniz zaman yedi farklı sıra, da Çalışan genç erkekler karşımıza çıkmıştı. Bunların böyle bir çalışma lambası ve bir defterler vardı önlerinde. Onları harıl harıl içlerine kapanmış çok konsantre bir şekilde notlar alırken görmek mümkündü. E, bu sefer kamusal alanda değildi proje. Son iki bir yenildeki çalışmada daha iç alanla, alandaydı. E, bu biraz bir performatif yönü de olan bir çalışmaydı. Yazı masalarıyla tariflenmiş bu sergi alanında gençler, bu genç delikanlılar düşünüyordu, günlük tutuyordu, desterlerini dolduruyordu. Yazarak, düşüncelerini ifade ederek vakit Geçiriyorlardı Ve daha sonra bu notlarla e, sanatçılar çeşitli yayınlarda, çeşitli kaynaklarda da yer vermişlerdi. E, gene itibariyle Draxet'in İstanbul'daki çalışmaları bu şekildeydi. Yapıtlarının yerleşik kurumlara karşı meydan okuduğunu, özellikle modernist sanat kurumlarını ya da sanat kurumlarının içindeki iktidar ilişkilerini eleştirdiğini söylemek mümkün. E, sanat piyasasının istekleriyle, onların taleplerine dair, onla, sanat çevrelerinin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkartmaya çalışan e, çalışmaları var. E, i̇roni demek güç, kendileri de ironi kelimesini kullanmayı tercih etmediklerini ifade ettiler basın toplantısında. Ama daha ziyade hakikaten incelikli bir mizah anlayışından bahsetmek mümkün çalışmalarından. E, bu ikili Nasıl bir araya geldi 1995 yılında? Neler yaptılar o dönemden bu yana diye Düşünecek ve konuşacak olursak şöyle anlatmışlar bir röportajlarında kendileri de Kopenhag'da After Dark diye bir gece kulübünde karşılaşıyorlar tesadüfen. Sabahın beşinde anlıyorlar ki ikisi de aynı binada ikamet etmekte ve birlikte dönüyorlar. Aslında bu kadar tesadüfi bir şekilde hayat onları bir araya getiriyor. Sonrasında birbirlerinden hiç kop. 20 yılı aşkın süredir ortak çalışmalar hayata geçiriyorlar. Berlin'de yaşayıp çalışıyorlar. Hatta bir dönem ikiliden Michael M. Green Londra'ya yerleşiyor. Birkaç yıl, beş yıla yakın orada yaşıyor ama sonra Berlin'e geri dönüyor. İlişkilerini hem arkadaş hem kardeş olmak gibi tanımlanamaz bir ilişki biçimi olarak ifade ediyorlar. Ve çok yönlü pratikleri var. Yani biraz önce sanatsal çalışmalarını gündeme getirme fırsatı buldum ama küratöryel çalışmaları da söz konusu. Venedik Bienali'nde düzenledikleri İskandinav Pavyonu ödül almıştı örneğin. Ki İstanbul Biennale'nde de yani önümüzde Eylül'de açılacak İstanbul Biennale'de esasen küratöryel çalışma, küratöryel seçki yapmak üzere davet edilmiş durumdalar. Bunun yanı sıra bir müzik albümleri var. Geçtiğimiz hafta bu albümden bir parça çalmıştım Too Late adı. Her ikisinde müzikle ilgili çalışmaları söz konusu. Özellikle Ingard Rock Set'in bir rock grubu da vardı. Bu rock grubu Asia Today adlı grup o kadar ünlenmişti ki Meksika'daki bir pembe diziye tema parçası kendi yaptıkları parçalardan biri olarak satılmıştı. Tevekleri değil o kadar ün kazanmışlardı ki artık bu kadarı yeter deyip grubu dağıtmışlardı. Ama en basit seyahatlerine çıkarken dahi Ingard Rock Set in yanında küçük bir klavye. Taşıyor. Her an bir esin gelebilir, yeni bir parça desteleyebilir diye. Bunun dışında çok yoğun tiyatro ya da performans çalışmaları var. İşte zaten şimdi onlardan birine yer vermek istiyorum. Özellikle sanat dünyasının iç dinamiklerini, iktidar ilişkilerini, belki bunun ne kadar gülünç olduğunu ifşa ettikleri bir çalışma bu. İlk kez e, 2007 yılında hayata geçirdiler. 2007 yılındaki Münster heykel sergisi ki heykel alanında dünyanın en büyük ölçekli etkinliği sayılır. E, Münster'deki heykel sergisinde e, bunu bir takım heykellerle konuşturarak yaptılar. Bir müzik ve ses kısmı da var. Bu performans dinleyelim adı Drama Queen. İşte sanat alanında çalışan insanların ne kadar dramaya meraklı olduğunu, adeta e, her şeyden şikayet etmeye meraklı drama kraliçeleri olduğunu anlatmaya çalışan bir parça. E bundan sonra programa hariçtan sanata devam ediyoruz. Where is that light God I'm Himmer. God I'm Himmer. Was ist das? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Guten Tag, audience. Are we supposed to do something? Think of them like a busload of tourists. They came all the way through some museum, and what they really want to see is you. Their feet are tired, they're sitting down on some benches, they turned off their audio guides, and now they're looking at you. Staring, waiting, do something dazzling. Showtime, babe! What hmm? cheers! Oh, Untitled! Don't sit there like squares! You're not getting out of this! It's time for a tiny, old oh, man, old oh, man! that I was a perfect example that I symbolized certain eternal aspects of human experience the walk of the thinker the gatherer, the hunter will you give it a break reading out your own press materials I'm trying to make a conversation yeah, we could all play that game they called me soft and quiet some said I was derivative they said I was a nothing An empty gesture, a superficial, if kind of clever, decoration. Others said that in fact I embodied a devastating critique of the economy of the superficial. They said that from the tips of my ears to the ends of my feet I was a dazzling attack on a whole culture's obsession with wealth, glitz, and easy pleasures. Still others thought that I was genuinely charming, that I showed a real and honest sense of fun kind of joy without irony that has all but vanished from the world. And what's your own opinion? I am a silver rabbit based on a form of a cheap but colorful plastic toy. I am cast in stainless steel, which they call poor man's silver. And I am approximately 104 centimeters high. I just reflect reality on my beautiful skin. Hi, it's Tansanat. Programming Merhaba, Açık Radyo'da Harici sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk, teknik masada Selahattin var. Ona da teşekkür ederim. Programların sonradan podcast'ı da oluyor. İnternet, Açık Radyo'nun internet sitesinden dinlemek mümkün. Geçtiğimiz hafta 15. İstanbul Biyeneli'nin küratörlüğünü üstlenen sanatçı ikilisi Anne Green ve Draxet hakkında bilgiler vermiştim. Bu haftada kaldığım yerden devam ediyorum. Az önce onlardan bir performans kaydı dinledik. Adı Drama Queens. İlk olarak ikilinin 2007'de hayata geçirdiği bir tiyatro oyunu bu. 20. yüzyıl sanat tarihini e, ufak özellikle böyle sanat tarihinde ikonikleşmiş heykelleri uzaktan kumandayla kontrol ederek sahneledikleri bir oyun. Sonrasında ertesi yıl 2008'de Freeze Londra'daki sanat fuarında da bu sefer ünlü ad içlerinde Kevin Spacey gibi isimlerin de yer aldığı e, sahne e, sanatçılarıyla e, göstermişlerdi. İşte bundan kısa bir parça dinledik. Böylece sesle ilgili ve performans sanatlarıyla ilgili, sahne sanatlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar içinde bir örnek teşkil etmiş oldu. İstanbul Bienali Eylül ayında açılacak. 16 Eylül'de ücretsiz Ücretsiz olarak ziyarete açılmış olacak ve 12 Kasım 2017 tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz hafta basın toplantısı yapıldı ve burada kavramsal çerçeve açıklandı. İyi bir komşu kavramsal çerçeve, yaşları 8 ile 84 arasında değişen 40 ayrı kişi, iyi bir komşunun kim olduğuna dair küratörlerin hazırladığı çeşitli soruları gündeme getirdiler. Bakalım Biennial bu sorulara nasıl cevaplar vermeye çalışacak ya da bunlara hangi soruları ekleyecek. Bunu heyecanla bekliyoruz. Basın toplantısı boyunca bu performans ve küratörlerin e, konuşmalarının yanı sıra sanatçı ve fotoğrafçı Ali Taptığın İstanbul'da ürettiği farklı serilerden e, küratörlerin iyi bir komşu kavramsal çerçevesi. İçinde seçtiği fotoğraflar ekrana yansıdı. Ve programın BNL açılmadan karşımıza çıkacak ön projelerine dair bir takım bilgiler verildi. Bütün bunları BNL direktörü Bige Örer ile Aralık ayının son programında yani bu yılın son programı olan 26 Aralık'ta e, gündeme getirmeyi bir arada bu konu üzerine söyleşmeyi planlıyoruz. Bunu da şimdiden duyurmak isterim. İstanbul Bienalinin ön izlemesi 13-15 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ve Biyaneli'yle ilgili tabii ki konuşacak. O zamana kadar karşımıza pek çok şey çıkacak. Bugünlük bu iki haftaki Haristan Sanat programında ben özellikle küratörlerin sanatsal küratöryel ve diğer disiplinlerdeki pratiklerini gündeme getirerek nasıl bir Biyaneli'nin bizi beklesine dair biraz ipuçları vermeye çalıştım. önümüzdeki hafta Artıdan Sanat programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın. Harikadan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay. dünyanın dehrına, The Link Bar'a. Açık Radyo program destekçisi olun. Bil veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.